yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin oğludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah azze ve celle bir an olsun bizleri veşimize bırakmasın. Bizleri tevhid ehli insanlardan eylesin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 Kur'an'ın saati de geçmiş yani. Ama Kur'an bile ki kasıtlı veriyorum ben o Kur'an bile o çocuğa ne yapar? Ağır gelir diye daha hafif bir kitap, işte basit bir kitap yok mu diyor. Yani kardeşlerim Allah için duyarlı olalım. Yani hem kendimize hem neslimize. Bizler saf insanlar değiliz. Kafası kalın insanlar değil. Yani gelizekalı insanlar değiliz.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 üç tanesi geriden gelen ömrün içinde ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine zikretmiş. Ömrünü nereden zikretti? Bu sorulacak sana. Hiç atlanmadan. Gençliğini nerede Ne yaptın? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? İstaf mı ettin? Müslüflik mi ettin? Ne yaptın yani? <Gülüyor> sana ne yaptın? İlminle ne yaptı? Bu dört şey ne yapılacak? İnsana sorulacak ve bunun hesabı verilmeden ayak Allah'ın huzurunda ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Öyleyse bu dört şeye çok dikkat edelim. Çok dikkat edin. Yediğin, içtiğin, giydiğin hesabını vereceksin diyor. Yedirdin, içirdin, giydirdin. İşte o seni kurtaracak. Diyor. Yani bunlar Allah'ın Azze ve Celle'nin Kitabında, Resulullah'ın sünnetinde bizlere bildirilen şeyler kardeşlerim. Hadisimiz aşağı yukarı hemen hemen parça parça, bütün bütün her kitapta gelir. Yani Heraklis hadisi, parça parça bütün bütün hepsi gelir. Ben size Bukhara'dan seçtim. Çünkü ders Bukhara'dan devam ettiği için. Biliyorsunuz kardeşlerim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 Babasına emanet etmediği karısını ne yapıyordu? Allah Resulü'nün ıslatü vesselam'a emanet edip gidiyordu. Bir fark oldu. Aynı insan ağızdan bu sefer gelin ibadetlerinizde hiçbir şey Allah'a ne yapmayın? Ortak koşmayın. Dedi. Ne dedi? Latı menatı uzdari hubeyil bırakın dedi. Emin dedikleri peygambere bu sefer ne dediler?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 Aslında sıfıra çıkmadılar. Cennette kazandılar. köş kazandılar. Allah onlardan razı olsun. Bizim Hı. hanımlarımızı, kızlarımızı da o ahlaktan ahlaklandırsın. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerin Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı. Çünkü canla kastetiyor. Ne oldu bu hicret? Neyden neye hicret etti? Küfürden. Yine küfür diye ama can emniyetinin olmadığı bir yerden, can emniyeti olan bir yer. Peki, şöyle baktığımızda, bu hicret e, hayır mı, şer mi? Şer. Gözüken şer. Neden? Çünkü, Çünkü Allah Resulü'ne bakıyorsun aleyhissalatü vesselam'a Ey Mekke diyor, bu harbi'yi güzel okuyun, bakın, duygularını yakalayın peygamberin. Vallahi diyor şu Mekke beni çıkarmasa ben senden ayrılmazdım diyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Bugün Mekke herkes mübarek yer diyor değil mi? O mübarek yerde yaşayan insanlar peygamberin canına ne yaptılar? Kastettiler. Mübarek yer bakın. Demek ki mübarek olan bir yer insanı ne yapmıyormuş? Mübarek kılmaz. Ama mübarek bir insan o yerde ne yapıyor? Mübarek kılar.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 İslam'ı ıslahla söyleyeyim. Hicret eden Müslümanlar ne yaptılar? Toplandılar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada güçlendi. Halbuki mantıken baktığımızda nerede güçlenmesi lazım? İşte kabilesinin Doğduğu kabilesinin olduğu yer. Ama canına kastettiler. Kendini orada ne yapamadı? Koruyamayacak hale geldi. Medine'ye gelince Medine'de ne yaptı? Güçlendi. Hizmet edenlerle etrafında ne oldu? Çeliktir, duvar örüldü. Akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar zeki ki, o kadar bir güçlü şey var ki, Allah Allah. E, hafızası ve öyle akıllı hareket ediyor ki insan olarak ele alıyorum, Bakın peygamber olarak değil. Yahudilerle öyle anlaşmalar yapıyor ki kardeşler, önce orada sulhu sağlıyor. Ve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 Hamza ham. Kim Hamza. Kim Hamza'yı? Gazim Mual. Bunun ölümüyle arş neden titriyor biliyor musunuz? He? Hayber Yahudileri dönektik yapıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sizin hükmünüzü efendiniz verecek. Daha önce onların kabul eden olup da müslüman olan alimlerden. Kendisi yaralı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 Evet kardeşler. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem Kisra'ya ve Kayser'e mektup yazıyor. Kayser mektubu okuyunca diyor ki ben hiçbir böyle mektup hayatımda ne atmadım Almadım. Ve kendisi diyor ki Heraklis emniyetini sağlayan emirini çağırıyor. Şam'ın altını üstüne getir ve bana bu adamın yani peygamber hakkında birini bul getir diyor.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 Heraklüs. Kervan saraya geliyor ve bu sufyan ve beraberindekiler imparatorun huzuruna çıkarlıyorlar. Bir de bakıyorlar ki imparator Heraklüs başında tacı, yanında Rumun liderleri, ruhbanlar ve kıziler birlikte tahtında oturuyor. İmparator tutuyor, tercümanları çağırıyor ve onlara sor.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 Hatta e, iman etmeden önce kıtlık yıllarında Peygamber Aleyhisselam Mekke'de Bedûa'dır. Ebu Sufyan Medine'ye geliyor. Aynı adına Çağrı filmini seyrederseniz gene bulursunuz ya. Değil. Safiyer'in babası Yahudidir. Değil. E, Ebu Sufyan Medine'ye geliyor. Sen diyor merhametlisin. Kavmin diyor çöldeki kemikleri yiyor. Diyor. Artık diyor Bedûa'yı bırak diyor. Ve Kızınız, bak adını zikretçi, neredeyse. Kızına misafir oluyor. Kızı yatağa durmuyor, Pis olan diyor. Temiz olanın yatağına oturamaz diyor. Babasını Allah Resulü'nün yatağına oturtmuyor. Sen pistin, müşriksin. Yani temiz olanın yatağına oturtmuyor. O kadar kızıyor ki Allah Resulü'nün geliyor. Daha sonra bu kafasının karışıklığıyla ne bu Sufyan'a iman ediyor. Bu yiğit sahabe kadınlarından bir tanesi ki onun kızı ki babasının şerrinden Habeistan'a e hizmet eden birisi Ümmü Allah. Habibe'dir. Allah kendisine razı olsun. Anladım. Evet. Ben, Ve Ebu anladım. Süfyan diyor ki tabi, Ümmü Habibe'dir. Ebu Süfyan diyor ki Allah'a yemin ederim ki benim hakkında kavmim yalan konuşuyor demese onun hakkında ne yapacağım? Yalan söyleyeceğim. Demek ki Allah Resulü'ne yalanı dahi ne yapamıyor?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 Ben diyor orada yalan söylesem ben ne kavmim ben orada yalanlamaz. Yani o imparatorun huzurunda yine beni taktik eder. Ama diyor ben liderlik vasfımı ne yaparım? Kardeşimden tabiatımın yanında yitiririm korkusular. var. Bu yüzden dürüst oluyor bakın. Bugünse insanoğlu artık nereye geldiğimiz hesaplayın insanlığını yitirmiş. Evet. Gelelim sorulara. İmparatorun soruları ve verilen cevaplar. Birinci soru. Kim okumuştu Bukhari? Yok. Eğer cevap veremezsen yok birinciye. Akif sana yok. Senin evindeydi ve bir bunu. Peç. Birinci soru nedir? Peygamberlik iddia eden o zatın.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 Altıncı soru. Sayıları artıyor mu? Azalıyor mu? Bilakis artıyor. Evet. Yedinci soru. Allah razı olsun. Peygamberlik iddia etmeden önce onu hiç yalancılıkla itham ettiniz mi? Hayır.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 Bu soruları sorup da cevaplarını alınca, Allah Resulü Vesselam'ın bir kral değil, Peygamber olduğunu ne yaptı anlattı. Bil, alim birisi zaten. Bakın, bunu şöyle ifade ediyor: Bir, sana nesebini sordum. Hadis devam ediyor aslında, yorumu da hadiste. Sen de soylu bir nesebe sahip olduğunu söyledin.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 İstedine bakın. Sadece Allah'a kul olun. Başkasına kul ne yapmayın? Evet. Olmayın. Yediren, içiren, mal veren, mülk veren, sıhhat veren, istediklerini veren kim? Evet. Benim. Öyleyse bana ne yapmayın? Eş koşmayın. Bana kulluk yapın. Arkasından ne diyor? Hiçbir şey bana denk tutma. Günde beş rakit evet. namazınızı kılın. Dürüst olun. İffetli yaşayın. Akraba bağını ne yapmayın? Kesmeyin. O günkü ilk ayetler bunlar. İlk denilen ayetler. Evet kardeşlerim. 10 soru, 10 cevap ve 10 yorum. Yorum da kime ait? Yine Heraklus'a ayet. Şimdi bu soru ve cevapları yorumuna bir de biz girelim. 10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 Dese de bir imparator Heraklus'un sorduğu bu 10 sorudan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında peygamberin 10 sıfatını şöyle çıkarıyoruz. Sırf Heraklus'un tespitinde. Bir, demek ki bir peygamber soylu bir aileden nesetten gelirmiş. İki, bir peygamber asla körü körüne taklit etmezmiş. Üç,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 kaydırmasın. Doğru. Allah Aynen. bizleri de böyle kılsın. Aynen. Bakın Bizans İmparatoru herakir soruları sorup cevaplarını alıp yorumu da yaptıktan sonra Ebu Sufyan'a dönüp ne diyor bu hayrı okuyanlar? He? Eğer söylediklerim ya. doğruysa evet. o zat işte bu ayaklarımı bastığım yere hakim olacak. Onun çıkacağını biliyordum. Ancak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 Bu son sözün yorumu şöyle kardeşler. Eğer sorularıma doğru cevap verdiyse, şu sözlerin doğruysa o zat pek yakında şu ayaklarımın bastığı yere hakim olacak. Allah kendilerinden razı olsun. Muhaddes'ten bu sözü iki şekilde yorummuşlar. Birincisi, bu cümle Kudüs ve Şam diyarı İslam'ın olunacak, feth olacak. Buna işaret. Çünkü Heraklus Şam diyarının bir parçası olan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 Eğer onun huzurunda olsaydım, ayaklarını yıkardım. Onu görme şerefine, onun sesini işitme nimetine karşı biz olsaydık Er herakmış onun ayaklarını öperdik, bastığı yere yüzümüzü sürerdik. Anamız, babamız sana feda olsun derdik. Evet. Ebu Sufyan, Allah Resulü ve vesselam, Bizans İmparatoruna gönderdiği mektup,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 Allah Resulü ve Vesselam hicretin 6. yılında Hudeybiye'den döndükten sonra bu mektubu Dihye İbni Halife el-Kelbi ile birlikte Bizans İmparatoruna ulaştırmak üzere Busra valisi Haris bin Ebu Şamer el-Gassaniye gönderdi. İbn-i Es-Sahabe'de bildirdiğine göre Busra valisi de Dihye'yi o zamanlar henüz Hristiyan olan Adi bin Hatim ile birlikte Heraklus'a e yolladı el Bezver müsnetinde bu mektubu bizzat Dıhye'nin Heraklis'e teslim ettiğini Dıhye hadisleri altında şu lafızlarla rivayet eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni mektupla birlikte Heraklis'e gönderdi. Yani buradaki ifadeden de anlıyoruz ki bizatihi eline veren Dıhye. Vakitinin bildirdiğine göre Dıhye mektubu hicretin 7. yılında Muharrem ayında vermiştir. Kardeşler bazen yerlerde, tarihlerde bir ya da iki hatalar ne yapabilir? Olabilir. Ama biz zikrederken bunları ne yapma, söyleme mecburiyetindeyiz. Birisi altı zikredir, birisi ise ben bunun ikisinde ne yapma söyleme mecburiyetindeyim. Evet. Heraklus'e teslim ediyor. Heraklus, Diye İmparator'un huzuruna çıkınca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 Zira peygamberler asla Allah'ın dengi değil, bilakis kulu ve elçileridir. Bugün bakın, birkaç gün sonra güya yılbaşı Noel diye kutlayacaklar. Hadi onlar İsa haş Allah'ın oğlu diye müşrik, müş biz müşlülüz diye kutluyorlar. Peki inanıyorum diye insanlar ne diye kutuyor? Biz de mi diye kutluyorlar? Yani Muhammed Allah'ın oğlu mu diyorlar, aşklarım?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 Ebu Sufyan Allah kendisinden razı olsun tabii. iman ettikten sonra. Ee, bu hadiseden sonra fazla dayanamadı. Mekke'nin fethedildiği sırada Allah Resulü ve Vesselam'a gelerek ne yaptı? Teslim oldu. Hint beraber değil mi? Evet. İman etti. Ee, aslında çok geniş rivayetleri irdeleyerek aldım ama ben sonuna geçeyim.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 Ondan sonra Heraklis Karstan kralının gönderdiği ve peygamberin haberini getiren bir adamın olduğu kendisine haber veriliyor. Yani Dırhya'ya geliyor. Gidin bakın diyor. O adam sünnetli mi? Değil. Çekilme, geçin, evet, gidiyorlar ve Dırhya'ya baktıklarında sünnetli olduğunu görüyorlar. Ve Heraklis'e gelip gelen elçi var. Haraplardan. Ama sünnetli diyorlar.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 Kapıları kitletiyor kardeşlerim. Gelin diyor, bu elçiye iman edin. Vallahi diyor, bu Allah'ın Resulü. Bizim Eğer buna abi olursan çok zengin olursunuz. Yani şu ayak basınan yerleri bile onlar ne yapacak? Evet. Fethedecek diyor. Diyor, diyor. Ne diyor. Ve samimi olarak da söylüyor. Altına, Altına söylüyor, bütün danışmanına. Bir uğultu çöküyor.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 Abi iman etse mu? Hayır. O an dönüyor işte. Şeyde ilk başta muavire konusunda iman etmiyor mu? Tabi. İşte şu noktada dönüyor. Orada dönüyor işte iman etse. Burada dönüyor işte. Aklından korkuyorsun. Kavminden, Kavminden mi öldürülmesinden korkuyor. korkuyor. Ve ne yapıyor? Bizi yok. Yok. Dön. Yani, yok. Dönüyor. dönüyor. İşte Dıhye İmparator'un huzuruna çıkıp mesaj iletince Heraklis Şura danışmanlarından bir Hristiyan din alimine meseleyi arz ediyor. Şu ayrıntıyı bakın dinleyin. İlim burası. Hadis burası. Burayı dinleyin bakın. Dülye kendisinden alim gördüğü ve devamlı kendisine güvenliği bir alimi önce bunu açıyor bu mektubu ve kendisinden akıl istiyor. Bakın hadisin devamı bu Satürbari'de geliyor. O alim diyor ki kardeşlerim işte bu yıllardır beklediğimiz ve Efendimiz İsa'nın bize müjdelediği peygamberdir. O alim. Ben onu tasdik ediyorum, ona inanıyorum ve ben inananlardanım. Diyor. O alim. Kayser diyor ki, eğer ben bunu yaparsam saltanatım gider. Dıhye diyor ki, o adam koşarak bana geldi. O mektubu göndereme diyor, benden haber verdi diyor. Ben ona inandım, İman, İman etti Müslümanlardanım dedi. Ve koşarak geri gitti koridordan kavminin içine diyor. Hı. Kapıyı kapadılar diyor. Onların içinde bu sözü yine haykırdı. Onu öldürdüler. Katlettiler. Aynen. O alimi olay bu. Onu irdelemem. İlmi bir soru. Orayı irdelemem. İşte diyor. Yıllardır beklediğim diyor.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 doğrular da muhakkak ki Allah'tandır. Allah subhanahu ve teala haklı hak bulup yaşamayı, batılı batıl bulup ondan Anladım. uzak kalmayı nasip et. Işte. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip et. Şimdi abi <gülüyor> tohbette normalde anlatırken yarısında ben hep kendimi bekliyordum. Sonunda diyeceklerim ki yani biz Peygamberin olması için <gülüyor> yaptıklarımız, bir müşrikten de öğrendik. Sonunda bunu söylemeyi hep bekliyorduk, tamam mı? Evet. Şimdi normalde sohbetin ileri kısımlarında, hani anlaşıldığı üzere, bu mektubun o verilen cevaplar esnasında iman ettiği evet. görüyorum.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 Ee, bu rivayet sonunda, olduğu için. Evet. evet e, sohbetin sonunda o esnada iman etmiş olduğu için şey lan, o, o aynı şey... Ne demek istediğin anladın mı? Ben sen dediğini anladım. Sohbeti ben muhteşem geçtim. Yoksa bu sohbet 2 saat falan sürerdi. Evet. Ama rehavet çöktüğü için Özü anlatıp diğerini bıraktım. Aslında öbür taraflarda yani evet, mektubun Tamamını dersi yapsaydık çok ayrı da, bir ziyaret rivayet olacak. Evet. Bu, yani, rivayet mektubun açısını tarafında iman etleri görüyor. Tabii. Sonunda kalkanak diye. Karşı karşıya, karşıya kalınca, karşıya kalınca karşıya imanını ben, terk ediyor. Peygamberlerin nefesini. La Soylu temizdir. Nasıl? Neshebinin temiz oluştu. Evet, Soylu ailelerden geliyor. Soylu ailelerden konuşuyor. Yani hep önde gelen, hayırda yarışan, toplumda iz yapar. Efendim'in babası oğulmaktan <gülüyor> zaman müştüklük ayrı bir olay. Ama neshebin neyle alakalıdır? Neshebin şiften alakası yok. Temizliği, yani önde gelen, hayırda yarışan, efendi manasında Lider olan insanlar. güçlü olan. O insanlar diyelim mesela veya diğerleri diyelim. Allah da söylüyor. O <On> var olan <insan>. haritlere müttefen dahil yola hayır yola galiba meseli müşrikitle bağlı diyorlar. Yok. Mâneki Allah'ın herhalde birhamdiki eşeden la ilahe illa ente estağfir kevretle bile. Elhamdülâ